Abdest alırken Arapça dua etmek gibi bir şart var mı yoksa Türkçe'de etsek yani geçerli mi? Yani abdest alırken Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca her türlü dua yapılabilir, onunla bir sakınca yok. Evet.